アオブリラヒンナシダンウジンスミラーリ・ラマーンアハムララ والمنافقين و وال ا ل と ا 私た ي ن و ا ل م ش م ا آ ر い ي ن ومن م ちの責任を持って ي ることは、私たちの責任を持っていることは、私たち ب 責任を持ってい ن ことは、ي たちの責 ي ا 持っていることは、私たちの責任を持っていることは、私たちの責任を持っ ل いることは、私たちの責任を持っていることは、私たちの責任を持っていることは、私たちの責 ا を持っていることは、私た المهترم、ね、<Hebrew> は ا なたのお父さん ش ك ا し ا ل م س ま ب ي sohbetlerimizde inşallah bu cuma da devam ediyoruz. İman kitabının birinci faslı ee, inşallah birinci faslında yer alan hadis-i şerifleri sizlere aktaracağız. Allah'a ve Resulüne iman nedir? Nasıl olur? İman sahibi kimsenin üzerine düşen vazifeler nelerdir? 私はあなたのお話を聞のはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いのはあなたのお a を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞いているのはあなたのお話を聞い النبي ع ャディード・バヤーズ・シアップ、シャディード・サワー ه シャーラ・ユーラ・アレイ・ ل ス・ア ل シャカル・ウェラ・ ل ー・リフ ل ー・ミン・アハドン・ハッタ・ジェラセ・イラン・ナ ل ー・ رتبته و ウェセレン・ ف ェスナ・ダル・フェテイ・ فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أ, على ال وس ا خ メ・ ر ن ي عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام 私はあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間 a あなたの間にあなたの間に a なたの間にあなたの間にあなたの間に p なたの間にあなたの間 a あなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたあなたの間にあなたたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間に bize bir hadisi şerif,、e, meşhur Hazreti Ömer hadisi diye bilinen bir hadis,、e, orada Allah Resulünden şöyle bir hadise bize naklediyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam efendimizin yanında böyle oturuyor idik. Baktık ki üzerinde yoldan gelme yani yolculuk alameti olmayan, seferden、e, sefer alameti bulunmayan saçları gayet siyah, elbiseleri çok bembeyaz、e, bir adam çıka geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dizlerini dayadı、e, ellerini de omuzlarına koydu Allah Resulü'nün gayet samimi bir şekilde アラハスウナヤモハメッアフィルネアンリ・イスラム。イスラムネビルバナハダルベ a em,、ah、e アスウォ ilah e illallah. i イユーセレン。エリスラムエンテシェデエンライラ o l m a d スラムエンテシェデエンライラーイラー。イスラムエ h a d ェ t エ e t i r m e n テ i ー。 山の山の山の山の山の山のَの山の山の山のَ ل َの山の山の山の山の山の山の山の ي の山の م の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山 ي 山の山の山の山の山の山の山の山の山の ا の山の山の山の山の山の山 ل 山の山の山の山 ا ن の山の山の山の山の山 ا ن ِ山の ز の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山 ا 山の ا の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山ِ山の山の山の山の山の山の山 ل 山の山の山のَの山の山の山 Yol bulursan yani imkan bulursan haccı gitmen büs. Son da kane sadakte doğru söyledin ya Muhammed sallahu aleyhi ve sellem. Fajibna lehu şaşırdık, yesaluhu ve yusadikhu hem soruyor hem tespit ediyor. Qan takbir nani il iman? Ya Muhammed sallahu aleyhi ve sellem bize iman nedir? İmandan haber ver. Deği soru verdi. Entu mina billah 山内ケティ、やね、あらはたすきえつめ。山内ケティ、メレクランネ、レクトゥビ、ハク、キタプラルネ、ラウスウィー、テイガメランネ、デリオミンアフィ、l アメ、キュノゥ、カデレ、ハイルベシェディン、アラハン、オブナ、イマン、エツメンディブ、アラハラスウィルシャル、アメントゥン、アウ シャープオリオール。パーラ Sanki Allahı onu görüyormuş gibi ibadet etme. Allah'a Allahı görüyormuşçasına kendine yakın bilip ona kulluk etme. Kulluğunda ve her işinde Allahı kendine rakip bilmen, yani gözetleyen, izleyen, kulundan haberdar olan olarak bilmen, ona göre davranman. オノグマセンダーオセ n ネアピュ a クリュー。Sona サ a テ k a アニサー h ィキ a r フィアメ a ィンンンダ g ハベルウ a a フィ a メテ a ンコ n ジ a ーンダンハ a ルウ a ス。ジャニフィアメティンサ a クシタハン a ィグ a サークシタコパ s ャ l l ザマンダーアラハ i ルサンダーウェイウェスランジューキーメンメスウォールアンハディアーラメメメメメネサイディ Yani bu soru sorulan kişi, bu meseleyi soruyu sorandan daha iyi bilmiyor diyor. قال فأخبرنا عن اماراتيه O zaman saatini bilmiyorsan ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bize işaretlerinden bahsettir. الله رسوله اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا Kölenin terbiyecisini, yani efendici, efendisini ne yapması? Doğurması. Doğurması. トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイ g ットは、トイレットは、トイレット u トイレットは、トイレットは、トイレッ a は、トイレッ l は、トイレットは、l イレット l トイレットは、トイレ l ト m d イ m i トは、トイレットは、ト d レ n g は、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレッ n は、トイレットは、トイレット i トイレットは、トイ l ットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、トイレットは、ト o レッ n は、トイレットは、トイレットは、トイレット、トイレット、トイレット、トイレット Kat kat binalar yapması. Kıyamet alameti diye Allah Resulü sayıyor bunu. Demek ki gerçekleşmiş. Sünme indalık. Sonra bu soruyu soran gitti. Fenedistu meliyyen. Biraz bekledim. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor bunu. Sünme kâleli. Allah Resulü bana dedi ki Ya Ömer radıyallahu te'ala anh. E tedri menis saib. Şu soru soran Kim idi biliyor musun ey Ömer? Bakın bu temm kardeşim burada bu hadisin sadece bu kısmı ile ilgili bir kaç şey söyleyeceğim inşallah. Etedim meni sahilu yani soru soran kimdi ya Ömer deyince bakın Hz. Ömer radıyallahu anh ne cevap veriyor diyor ki Allah ve Rasulü Aleyhisselam. Bu çok önemli. Sahadeği sahabe yapan. Allah'ın Peygamberi Muhammed Mustafa'ya iman eden kimseleri sahabe yapan, Allah Resulünün arkadaşı, ahbabi, dostu yapan ve Allah Resulünün birçoğu hakkında cennetle müjdelemesi daha hayatındayken、yani、bir şeyi biliriz mesela. Ashere i mu beşere. Abdülkani Nablusi'nin bir eserini dün böyle mütale ediyorum. burada dikkatimi çektiği ehnül cenneti ve onlar yani cennet halkı ile ateş halkı diye hadislerle yazmış bunu mübarek orada ashabi kiram aşireyin müdessere diğer birçok bedir ashabu uhud ashabi gibi Allah yolunda din yolunda malıyla canıyla cihad etmiş hakkı her şeyini feda etmiş Allah'ın resulüne göğsünü sipar etmiş bedirde uhudta hemdekte Ee, bu sahabelerin, bu sahabeleri Allah'ın Peygamberine, sallahu aleyhi vesellem dost yapan, Allah'ın Resulüne, sallahu aleyhi vesellem dost yapan ve daha yaşarken, yani hayatlarında daha ölümle tanışmadan evvel daha yaşarken kadın sahabiler olsun, erkek sahabiler olsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çoğunu işte mesela ey Osman ey Ebu Bekir sen cennette benimle komşu olacaksın diye bir çoğunu müjdelemiştir. Sebep nedir? Sahabenin Allah ve Peygamberine bakışına iyi bakın. Sahabenin Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya Bakış açısına iyi bakın muhterem kardeşlerim. Bizim tavrımızla yani 14 asır sonuna gelip ben Allah'a ve Resulüne iman ediyorum diyen Müslümanların tavrıyla Ashab-ı Kiram Efendilerimizin tavrı acaba aynı mı? Çünkü bizler فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْا E、hidayetteyim nasıl? Ne göre? Ne? ا آ iler, ya, sizin よ、e、m İnanırlarsa tamam tek adi tevau gerçek hakiki yolu o zaman bulmuşlardır. Peki Allah Resulünün ashabı Hazreti Muhammed'e nasıl inanıyordu? Bakın Resul bir soru soruyor: Ey Ömer sen bu kişi kimdi biliyor musun? Hazret Ömer'in cevabına bak: Allahu ve Resuluhu ale. Allah ve Peygamberi Her şeyin en iyisini bilir. Bizde bu ahlak yok. Ben bilirim, benim aklım bilir, benim düşüncem doğrudur. Allah ve Resulünü Resulü her şeyin en iyisini bilir yerine biz biliriz, ben bilirim diye diye Muhammed ümmeti maalesef bu acınısı hala düştü. Ne yaptık? なえなえな a なえな a なえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえなえな o kişinin aklı Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanmıştır. Bir kimse eğer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip ben bilirim Allah ne bilecek haşa peygamber nereden bilecek derse tekrar küfre döner. Yani daha bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü kendi bildiğini okumaya devam ediyor. どういうことか アンラハラ・モハメット・ムスタファイア、ゲッ l ティ・イマネデルス。ア u ラハイタテディ、バトンブルクランディス。パスカ、モハメット・ムスタファイア、イタテデ i サンローア・リーヴェセルン。パ d カ、ウルーアンライタテ t a ランイセチ、パシンズ u ゲテ u r b a ミ k a n ラディアプン、イタテ a k a n o ム u r Bir a ル、バスバカノール、ビル k a ロ m a k a m o カ u ー n e d i ス、 İslama göre bunlar yöneticidir, emir sahibidir, unul emir yani emir yetki sahibi kimselere ne yapın itaat edin, devlete isyan etmeyin, yöneticiye isyan etmeyin. İslam'ın ruhunda isyan yok. İyi olana, yararlı olana, hayırlı olana her zaman itaat var. Ve feyim tanazatun fi şeyin bir şeyde. Tartışmaya girerseniz ne yapın? Çözümü nerede arayın? Ferduhu ilallahı ve resul. Onu, o meseleyi Allah'a ve peygamberine götürün. Allah'a ve peygamberine götürün. Ben kasıt nedir? Takıldığınız probleminiz olan meseleyi, ihtilafı evvel Kur'an'a arz edin. Çözümü Kur'an'da bulamazsanız, sünnete arz edin. Daha sonra maslahatla hareket edin. İşte Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini bırakıp biz daha iyi biliriz. Bizim zannımız nefsimizin hevası daha doğru demeye başladı başlayalı. Birçok problemle, sıkıntıyla Ne yapmış yüz yüze gelmiş. İslam beş esas: Namazı kılm, orucu tutma olmaz. Namazı kılm, orucu tutma olmaz. İmkan varsa tut. Hali müsaitte. Zenginsen dükatını ver. Ebeden. Malım zekat nisabını mesela elma topladım, armut topladım, kiraz topladım, neyse, zekat nisabını gelmiyor, yani zekat verecek bir malım yok. O zaman Allah yolunda infak et. Örneğin zekat verecekken işte öşür diyoruz arazinin zekatına, onu verecekken. işte beş kasa elma vereceğine zekat düşmüyorsa düşmüyorsa bir kasa verirsin Allah'tan malını kaçırma İslam'dan malını kaçırma mümin kardeşinden malını kaçırma Allah'ın dinine hizmet eden kimselerden malını kaçırma muhterem kardeşlerim aziz inananlar Kur'an-ı Azimüşşan'da kafirlerle Müslümanları para harcama noktasında Allah şöyle tanımlar, açıklar. Bakın kafirler neden para harcar? Küfür hakim olsun diye. Müslümanlar ezilsin diye. Müslümanları sömürelin diye adamlar para harcar. Peki Müslüman neden para harcar? Müslümanlar. Allah'ın dini üstün olsun diye, Allah'ın kitabı hakim olsun diye, Allah'ın kitabı anlaşılsın diye Müslüman para harcar. Bugün camiler, Kur'an kursları, Allah yolunda cihad eden mücavıtlar bugün Irak'ta cihad ediyor. Biz burada rahat rahat akşam yatağımıza yatarken. Bu kafir Amerika ne yapıyor? Müslümanların evini basıp, çocuğunu, çocuğunu katlediyor. Afganistan'da öyle cihat var. Rusya'da beşon çeçen Rus kafirine koşup şu an canını dişine takmış cihad ediyor. Evet, biz belki rahatız. Bugün Gazze şeridine İsrail İsrail ablukası var. Gazze şeridine Uluslar arası yardım kuruluşları yardım götüremiyor. Refi'ın valihim <Sessizlik> hakun lisayli ve mahrum. Ben adamın bir tanesine dedim ki, esefle anlatacağım çünkü ibret verici bir şey. Müslümanlar Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kendi işlerine geldiği gibi, kendi hoşlarına gittiği gibi anlamamalı. Allah'ın dini tek bir. Birisine şöyle bir şey söyledim. Yaklaşık yarım trilyon serveti var. Allah güle güle harcamat nasip etsin. Ne güzel beş vakit namazını kılıyorsun. Gel şu zekatı da veri ver dedim.、E、nereye vereyim hocam dedi. Kur'an kursları var. Talebe okuyor sabahtan akşama kadar ver dedim. Camiler var. Yoksun komşular var, akıvadalar var. Ver onlardan birisine zekatını veri ver dedim. Dosyalar var, borcunu ver kapatt. Zekat vermezsen kıldığın namaz da olmaz. 50 sena 60 tane bir insan namaz kılsın, bir yerde eline zekat misabu düşen bir para geçsin, o paradan O zekat payını ayırıp zekatını vermediği zaman elli senelik namazı boşa çıkar. Zekat vermeyen kilislere Allah müşrik diyor Kuranda. Bu böyle ciddi bir mesele. Hazreti Abu Bekir radıyallahu anh efendimiz namazı kılmayan zekatı vermeyen kimseyle kavuşmuş. Ne hale söyleyelim? Şimdi kıyılet kardeşlerim. Buradan şuraya gelelim. Demek ki bizler, adam şunu söyledi. Dedi ki, namaz başka, zekat başka. Vallahi değil. O zaman iş Yahudi'ye döner. Yahudi ne demişti? Allah'ın kitabında haram aylarda savaşılmaz. Haram aylarda savaşırlardı. Kendi kardeşleri esir düşünce fidye verip kurtarırlardı. Allah onlara dedi ki, アフェスオミニアビバーズンキタービバーズンキタービバーズンキタービバーズンキタービバーズンキタービバーズンキタービバーズンキタービーズンキタービンキタービタービバーンキターンキタービバーズンキタービバーズンキタービバーズンキタービバーズービバーズンキタービバーンキタービタービバーンキターンキタービバーズンキタービバーズンキタ Herhangi bir ibadeti uygulayamayız. Zekat imkanı var da mutlaka ver. Çünkü zekat malı üzerinde duran kişi hırsızlık yaparak birinden mal çalmış gibidir. Yani ha adamın malını çalmışsın, hada bir yoksunun malını çalmışsın. Üzerinde zekat var. Zekat malını Fakirden, yoksullandan, camisinden, Kur'an kursundan, hayır yerinden, mücavidinden kaçıran kimse karnında haram ile, daha doğrusu ateşle dolaşıyor demektir. İlyetli olalım, kıymetli kardeşlerim. Zekat düşmese bile Allah için bir şeyler verelim. Allah için bir şeyler verelim. Çünkü İslam budur. 僕は私のことを言っていました。<ess iz lik> Onlar o Allah ve Peygamberine gerçekten inananlar, kötülükte ısrar etmezler, şerde ısrar etmezler, cimrilikte ısrar etmezler, küsmede ısrar etmezler, kötü davranmada ısrar etmezler. Allah bizlere iyi olmayı ve iyiliğin aziyetini çekmeyi nasip etsin. Yoksa kötü ahlaklı olup, kötü şeyler yapıp, dünyada ve ahirette kötülüğün cezasını çekmekten Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Allah bu ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Ömerlerin, Alilerin, Hasanların, Hüseyinlerin, Ebu Bekir Sıddıkların tasdikini, imanını ve teslimiyetini yeniden nasip etsin. Muhterem kardeşlerim. Birliğimiz Muhammed Mustafa'ya tabi olmakta, birlişimiz Allah'ın Peygamberine uymakta, birlişimiz kanunlarımızı Kur'anla aydınlatmakta, birlişimiz Allah ve Muhammed'e teslim olmakta. Nefsimizi ve kanunumuzu terk ettiğimiz gün Allah'ın izniyle felahı bulan kimselerden olacağız. Allah'ın salatı ve selamı Muhammed ümmeti üzerine olsun. Allah でのなて、さて、ならば、きづらかし、あじい、えいらせん。いかみ i r みなきみず i z んでかきみずん、じまらぬかる、かる、かる、えいら a ん。びざるんごん、なるね、もはじいぶん、えんさん、ぎびび、びらしきしん、びぜびびり、みずさぎしん、あらへちん、さわ l a らへちん、こんしおらん、あらへちん、a るでしおらん、あら i ち i ならん、あらへちん、みり、いきやぱん、きんしゃらべん、こそんびぜん。 アヒルアンリン u ブール。 もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言うと、もうあなたの名で言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言